Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Adem aleyhisselam'dan beri dünyadaki insan hayatı gelişmeye devam ediyor. Her 100 yılda bir Adem Aleyhisselam'dan beri bakıldığında, kat edilmiş bir gelişme söz konusudur. Ama insanoğlunun bu son yüzyılda, son yüzyılında, son 30-40 senesinde, karşılaştığı teknolojik, sosyal, insani, ve tıbbi gelişmeler Adem Aleyhisselam'dan bu son 100 yıla kadar gelen gelişmelerin toplamından kat kat daha fazladır. İlk 300 senede bir elbise, bir ayakkabı çeşidi keşfedilmişti. Birinci senede tekerlek keşfedilmişti. İkinin bininci senede evlerde baca keşfedilmişti derken, yılda bir bir keşiften, dakikada bir keşife neredeyse gelindi. Bu keşifler, sadece insanoğlunun giydiği ayakkabı, elbise, kışlık kaban ve benzeri şeyler üzerinde değil, algılama tarzı üzerine varıncaya kadar, insanın her şeyinde, olağanüstü bir değişiklik ve etki yaptı. Bugün yaşadığımız çağ modern çağ diyoruz. Bu modernlik sadece araçlardan, ulaşım vasıtalarından, iletişim vasıtalarından oluşmuyor. Bu modernlik insanların yaşam tarzlarından da oluşuyor. Apartmanlar sadece bir 200 metrekarelik alanda 30-40 dairenin belki 150-200 dairenin oluşmasından ibaret değil. Aynı zamanda bir apartmanın dairesinden giren 100, 100 insanın bir aynı kapıyı kullanan 100 ailenin birbiriyle senelerce aynı apartmanı paylaştıkları halde selamlaşmamaları, tanışmamaları, birbirlerine ihtiyaç duymamaları şeklinde bir modern hayat oluşturmuştur. Bugün yaşam tarzı olarak, yaşama alanları olarak ortaya çıkan siteler, rezidanslar vesaire isimleri bile yakın zamana kadar bilinmeyen yaşam tarzları, bir ekmeğin veya basit bir ihtiyacın 50 sene önce bakkaldan alınması, kapıdan çıkıp 10 metre sonraki bakkaldan alınması, alışverişin adı iken, şimdi alışverişin yaşamın bir parçası haline gelmesi, belki de basit bir, Bardak satın almak için önce otoparkına girilen sonra güvenlik kontrolünden geçilen daha sonra kart basılan daha sonra da yüzlerce raftan geçilip bardak bölümüne gidilen oradan bardak alındıktan sonra ödeme yapılması için barkod okutulması için 10 dakika 20 dakika sıra beklenen sonra da tekrar otoparka dönülen otoparktan çıkarken otopark ücreti ödenen ve sonra da eve gidilen bu anlayışla bir bardak satın almak için işten veya evden çıkıp alışveriş merkezine gidilen bir hayat anlayışı ortaya çıktı. Sosyal medya anlayışı oluştu. İnsanların yediği yemeği, görüştüğü arkadaşlarını, eğlencelerini, efkarlarını kime gideceğini bilmedikleri, belki de milyonlarla paylaşılacak bir ortama yaymaktan gurur duydukları, bunun haram, helal olup olmadığıyla asla ilgilenmedikleri bir sosyal medya anlayışı. Erkekliğin, kadınlığın, bu ikisinin birleşiminden ailenin ortaya çıkmasının farklı bir anlam ifade ettiği, en zalim erkeğin bile, kadın halkları savunucusu olmayı erkeklik kabul ettiği, kadınların da masumluk rolüyle her türlü zulmü kendilerine mubah gördükleri, kadın hakkıdır diye doğurmaktan ferahat ettikleri bir anlayışı, Bugün ne yazık ki modern bir dünyanın anlayışı olarak karşımızda buluyoruz. Kesinlikle 30 sene önceki dünya bugünkü dünya değil, bugünkü dünyada o dünya değil. Evet dünyanın dereleri, nehirleri belki aynı akıyor. Ağrı Dağı ile Everest Tepesi aynı yerdeler belki ama Dünyanın üzerinde dolaşan insan aynı dünyayı kullanmıyor. Bir modernlik, yeni yaşam tarzı, yeni hayat anlayışı her şeye hükümran olmuştur. Erkekliğe ve kadınlığa hükümran olmuştur. Yeni hayat anlayışında aile olduğu gibi yer değiştirmiştir. Annelik, babalık, çocukluk mefhumu değişmiştir. Her ne kadar narin, tatlı bir ifade gibi görülse de, insanların çocuklarına rica ederek bir iş yaptırmaları, hatta yemeğini yer misin yavrum diye ifade etmeleri ki modern hayatın ürünlerinden biridir. Esasen narin, tatlı bir ifade olmuş olmasına rağmen, bu modern hayatın babanın ve annenin çocuğuna, bir şeyi rica etmeye mecbur olduğu hayat anlayışının, bugün oturup tefekkür etmemiz gereken bir boyutu daha var. Kulluğumuzdan, Allah'ın kulları olmamızdan ve bu kulluğumuzun gereği olarak yapmaya mecbur olduğumuz ibadetlerimizden, yer yer bizi utandırır sıkılır hale getirir boyut da var bunun. Mesele sadece, bir otobüsü öğle vakti sıkıştığı için, sabah namazı vakti sıkıştığı için, durdurabilir miyiz, durduramamız mıyız meselesi değildir. Hava alanlarında, ticaret merkezlerinde, mescit isteyip istememe hakkımızdan kaynaklanmıyor. Avrupa veya Amerika'da, Hatta ve hatta bizim topraklarımızda kadınlarımız peçe kullansın mı kullanmasın mı? Peçe İslamiyetimizde var mıdır yok mudur? Her ne kadar Ayşe anamızın yüzü peçeli idiyse de bunu bildiğimiz halde Ayşe anamız ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kadınları analarımız Ashab-ı kiramın mübarek kadınları peçeliydi bunu bildiğimiz halde Kadının peçesinden erkeğin sakalından hatta sağ elle modern bir lokantada çatal tutmasından Müslümanın, bu çocuğum Kur'an-ı Kerim öğrensin istiyorum demesinden, çok zeki bir çocuk Kur'an-ı Kerim'e hafız olarak feda edilir mi edilemez mi tefekküründen anlaşılıyor ki, Müslümanlar bu modern zamanda, Allah'a ibadetten utanmıyor olsalar bile, ki utanma boyutu da var bunun. Örtülü, tesettürlü bir kadının kendisi gibi kadınların bulunduğu bir düğün meclisine girerken bile, acaba bunların yanında aşırı mı kaçıyorum ben diye düşünmek zorunda kendisini hissetmesi, bu utanmaktan, sıkılmaktan kaynaklanıyor. Anlaşılan o ki veya Allah'tan bizi ondan uzak tutmasını niyaz ederek söylüyorum, gözümüzün göreceği şey o ki yakın bir zamanda, Kazara giydiğimiz pantolonların diz kapaklarından namaz secdesi yaptığımızın anlaşılması bizi utanılır bir konu haline getirecektir. Zaten sakal yok. Zaten bıyık tarzımızın sünnete uygun olması mümkün değil. Zaten kadınlarımızın Ayşe anamıza benzemeleri çok zor. Zaten evlerimizin minderli olması ancak şark köşesine benzetmek istiyoruz nostaljik boyutu var diye mümkün. Düğünümüzün salonda olmaması, düğünümüzde şu şu işlerin yapılması yerine evimizin büyük bahçesinde büyük bir kazanda çorba pişirip, büyük bir tencerede de pilav pişirip Davetlilerin hepsine sabahtan akşama kadar gelenler çorbasını içsin, pilavını yesin, Allah kabul etsin deyip mübarek etsin deyip gitsinler diyeceğimiz bir düğün yapabilir miyiz, yapamaz mıyız? Yoksa binlerce lira sadece salon tuttu densin diye bir salon parası olarak vermek pahasına toplum bizi ezmesin. Çocuğum mahcup olmasın mı diyeceğiz? Zamanımız modernleşmiştir, doğru. Kılık kıyafetten kullandığımız araçlara, yaşadığımız evlere varıncaya kadar, hatta camilerimize varıncaya kadar büyük bir beton medeniyeti, büyük bir çelik medeniyeti, büyük bir alüminyum profil medeniyeti bizi kuşatmıştır. Bu Allah'ın nimetlerinden bir nimettir esasen. Bütün bu teknolojik imkanlar Allah'ın nimetidir. Allah kullarına lütfetmiştir. Keşke bunları teknolojik fırsatlar Allah'ın nimetleri olarak görseydik de kulluk için var olduğumuz bu dünyada ibadetsiz yaşamanın nefes almamak gibi bir anlam taşıyacağını bilmemiz gereken bu dünyada bu teknolojiye, bu modern hayat tarzına bu sosyal veya faşist medyaya, şu insan oğlunun teknoloji tarafından kullanıldığı dünyaya ibadetimizi ezdirmeseydik, o kadar ki ortasında veya yakınında site buluna, cami bulunan sitelerden insanlar daire almayı bile düşünmüyorlar. Müteahhitler önce camisini yapalım demiyorlar sitelerin. Daire satışında sorun olur. Çünkü yanı başında cami bulunan sitelerin sakinleri sabah namazına giderler belki böylece gece yarısı apartmandan inen çıkan olur, asansör kullanılır diye düşünülebiliyorsa bu dünyada, vay halimize bizim sabah namazını bile asansörün altında bıraktık demektir biz o zaman. Modern zamanlarda camilerin, ibadetimizin, orucumuzun, haccımızın, ve diğer Müslümanca yapmamız gereken şeylerin ezdirilmesi, bizim Firavun'un önünde, Nemrut'un önünde, ve diğer zalimlerin önünde, Allah'a kulluğu ezdirmeyen, ibadetten taviz vermeyen, ve başta ashab-ı kiram olmak üzere Allah'ın salih kullarının hiçbir şartta Müslümanlıklarından taviz vermeyen anlayışlarını anlayamadığımızı gösterir bu. Rib'in'in, Allah ondan razı olsun, Pers İmparatorluğu'nun sarayına, bastonunu tak tak yere vurarak girdiği manzarayı biz anlayamamışız demektir. Biz modern zamanlarda ne ibadetimizi modernleştiririz ne de modern hayata ibadetimizi ezdiririz mantığıyla. Yaşarsak eğer bu çağın ashab-ı kiramın izindeki Müslümanları olabiliriz. Bizden önceki ümmetler özellikle de Hristiyanlar her çağın şartlarına göre din oluşturdular. Allah da onların dindarlığını kabul etmedi. Bizim ümmeti Muhammed olarak hangi çağda olursak olalım, Rüstem'in sarayına da girsek, Kisra'nın sarayına da girsek, Bizans sarayına da girsek, ve gireceğiz inşallah bir gün, dünyadaki bütün saraylara girdiğimizde, belki elimizde baston olmayacak, rip'i gibi yere tak tak tak vurup girmek için, ama mümin heybetiyle, Allah'tan izzet almış bir insan olarak, ümmeti Muhammed'in gururunu taşıyan bir insan olarak, saraylardaki yaldızlı duvarlara, görkemli yapılara müminliğimizi kurban edemeyecek insanlarız biz. Allah'la beraber olmanın onuru kıyamete kadar enerjimiz olarak durmalıydı bizim. Biz bir hakikati tazelemek zorundayız. Nedir o hakikat? Kıyamete kadar kalacak bir peygamberin ümmetiyiz biz sallallahu aleyhi ve sellem. Kıyamete kadar kalacak peygamberin ümmetiyiz. Yani bütün zamanların ve bütün mekanların ümmetiyiz. Orta Doğu ümmeti değiliz. İstanbul, Konstantiniyya bizim basamaklarımızdan tek bir basamaktır sadece. Eğer bir gün uzaya hayat taşınırsa, orada da biz ümmeti Muhammed olarak var olacağız Allah'ın izniyle. Namazımızı oraya da götüreceğiz. Kadınlarımız tesettürü oraya da götürecekler. Orada da Kur'an okuyacağız. Orada da çocuklarımız önce Allah'ın kitabıyla tanışacaklar, akideleriyle tanışacaklar. Bütün zamanlar ve bütün mekanlar bu ümmeti Muhammed için iman açısından aynıdır. Filan zamanda değişen iman, filan mekanda değişen ibadet bizim kategorimizde yoktur. Şeytan o hayallerini Yahudilere ve Hristiyanlara saklasın. Onlarla bulduğuyla yetinsin. Biz on bin sene sonra bu dünyada hayat varsa, on bin sene sonra bile, hava alanında üzerimizdeki iç çamaşırları dahi çıkaracağız. Üzerimize iki banyo havlusu kadar havluyu koyacağız. İki rekat ihram namazı diye namaz kılıp Rabbim Arafat'ta vakfı yapmak üzere buradan hazırlanıyorum kabul buyur bu ibadetimi diyen ümmet olacağız Allah'ın izniyle. 10 bin sene sonra da, uzay araçlarıyla Mekke'ye veya Cidde'ye gidilen günlerde bile ihram giyeceğiz biz. İbadettir bu. Modern hayat, bindiğimiz araçların deve olması, at arabası olması, uçak olması veya füze olması bizim ibadet mantığımızı değiştiremeyecek. Biz ümmeti Muhammediz. Bundan dolayı diyoruz ki, diyeceğiz ki, biz Rabbimizin bizi bu asırda farklı bir imtihana tabi tuttuğunu anladık ve kabul ettik. Rabbimiz bizi algı operasyonlarında mağlup olmayan kulu olarak görmek istiyorsa, o bunu murad ettiyse, biz nasıl itiraz ederiz? Eğer Bilali, Allah ondan razı olsun, Mekke sokaklarında, kızgın taşların üzerinde, Allah birdir derken görmek istedi ve gördüyse ve ondan razı olduysa, beni, veya Müslüman bir kızı da Taksim Meydanı'nda tesettürüyle, namaz kılmasıyla, gözünü korumasıyla, dilini korumasıyla, kulağını korumasıyla Taksim Meydanı'nda ezilmeyen bir mümin olarak görmek istiyorsa Allah. Metroda, metrobusta, otobüste, sosyal medyada veya herhangi bir yerde Allah erimemiş bir mümin olarak görmeyi murat ettiyse beni, ben de bugünkü Bilallik imtihanına tabi tutuldum demektir. Nasıl Bilal, kızgın taşların üzerinde erimeyerek, Resulullah'ın müezzini olduysa aleyhissalatü vesselam, ben de sosyal medyada erimeyerek, büyük, yaşam merkezlerinde, ticaret alanlarında, evimin bulunduğu sitede veya ulaşım araçlarında, siyasette veya seyahatte, ziraatte hiçbir yerde erimeyerek ashab-ı kiramın, Allah onlardan razı olsun, standartlarını koruyarak, ben de bugünkü imtihanı kazanacağım. Bugünkü Bilal'i olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin müezzini olup onun şeriatının sesini dünyaya yayacağım. Benim vazifem de bu demektir. Übey ibn Halef o günkü zalımın adıydı. Bilal'i kırbaçlıyordu radıyallahu anh. Bugün Übey ibn Halef Şahıs olarak ortada yok. Kurum olarak internet diye var. Kurum olarak sosyal medya diye var. Kurum olarak apartman ortamı diye var. Site ortamı diye var. Kurum olarak ticaret merkezi diye var. Siyaset diye var. Eğitim kurumu diye var. Hangi isimle bulunursa bulunsun. Beni Allah'ın şeriatından ibadet olarak Kulluk olarak uzak tutmak isteyen kurumun adı Übey İbni Halef kurumudur. Übey İbni Halef ticaretidir. Sosyal medya değil Übey İbni Halef medyasıdır o. Neden? Çünkü Bilal'e taşların üstünde yapılmak istenen şey bana medyayla, gözüm aracılığıyla, kulağım aracılığıyla yapılmak istenmektedir giyimim, kuşamım, kıyafetim üzerinden yapılmak istenmektedir. Ashab-ı kiramı beğenmeyen, ashab-ı kiramı aşmak isteyen, zelil anlayış üzerinden yapılmak istenmektedir. Kur'an-ı Kerim'i ulu orta, konuşmak isteyen, sefil insanların ortasında bulunmam, yöntemiyle benim de eritilmem istenmektedir. Bunun için ben, Allah'ın inayetiyle, lütfu ve keremiyle, bu ümmeti Muhammed'in 1450 sene sonraki Bilali olarak, Enes İbni Malik'i olarak, Sümeyye'si ve Nesibesi olarak, Aişe'si, Fatıma'sı olarak, bu ümmetin bugün imtihan olan adamı olarak bir modern baskı, modern zulüm, görünmeyen ışınlı kırbaçlarla altta tutulmak istenen bir Müslüman durumundayım. Ona inek kuyruğu kırbiçla, kırbaçlarla vuruluyordu. Bana frekans dalgalarıyla vuruluyor. Ondan direkt Allah'ı reddetmesi isteniyordu. Benden ise sulandırılmış, bulandırılmış bir iman sahibi olmam isteniyor. Sosyalleştirilmiş Müslüman olmam isteniyor. Ben... Ümmeti Muhammed'in bu asırdaki mümini olarak, bu asırda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kafilesini temsil eden mümin olarak, dünkü müminlerin, o günkü muvahhid müminlerin, bugünkü uzantısı olarak kalmak istiyorum. Medine'de münafıklaşan kitlelere benzemek istemiyorum. Allah'ın beni, imanından taviz vermeyen müminler silsilesine koymasını istiyorum. Bu isteğimde de samimi olduğumu görsün Allah diye böyle bir laf olsun diye değil tam anlamıyla samimi fedakar bu isteği uğrunda her şeyi vermeye hazır bir mümin olduğumu ispat etmek içinde ne namazımdan ne orucumdan ne haccımdan ne umramdan, ne infakımdan, ne kılık kıyafetimden, tesettürümden, ne konuşma tarzımdan, ne evimdeki şekilden, mobilyadan, hiçbir şeyden şeriatımın ölçülerini kaldırmam. Kaldırmam ki camideki müminliğim ticaretimde de beni ispat etsin. Camide cuma namazında üzerimde görülen mümin karakter, düğünümde ortaya çıksın. Bu sebeple, aziz kardeşlerim, bu yaşadığımız çağda, küfrün baskısından, şeytanın hilelerinden söz ederken, hep topraklarımızın bombalanan, yağmalanan bölümünden, filan yerde, filan etnik kitle tarafından, kırbaçlanan, zulüm altında tutulan, kardeşlerimizi aklımıza getiriyoruz. El hak onlar unutulmamalı. Ama mevcut asırda filan yerdeki Müslümanların hicrete zorlanmasından, aç bırakılmalarından, bombalanmalarından, zindanlarda çürünmelerinden daha önemlisi, o olayları bile görmeye vakit bulamayacak kadar gözlerimizin kör edildiği, Allah'ı, cenneti, cehennemi ve diğer ahiret manzaralarını tefekkür etmeye mecali kalmamış, köreltilmiş beyinlerimizin varlığı. Yani bizim düşünce dünyamızın kulluk ekseni dışına taşırılma operasyonları bir numaralı belamızdır bizim. Biz Filan yerdeki Müslüman kardeşlerimiz kitlesel hicrete zorlanıyor diye. Aramızda konuşurken bu konuşmayı yapanların çocukları ve kardeşleri kitlesel bir şekilde Allah'ın şeriatından kopmuş ise eğer bu manzaradan kendimize bir ders çıkarmamız gerekmiyor mu? Filistin'deki mümin kardeşimizin Allah'ın en şerri mahluku olan bir kitle tarafından zulüm altında tutulması ile meşgulken, oradaki bir milyon kardeşimiz işkence altında derken, kendi yaşadığın topraklarda yeni yetişkin 20 milyon gencin Allah'a, meleklerine, kitaplarına, risalete, kadere, ahiret gününe imanı neredeyse yok denecek kadar erimiş olmasını niye düşünmüyoruz ki? Modern zamanlarda ibadetimizden ve kulluğumuzdan taviz verdikten sonra biz, filan yerdeki mümin kardeşlerimizin, hatta ve hatta Mescid-i Aksa'nın konumunu değerlendirme hakkımız bile, yok demektir git gide Mescid-i Aksa'nın tarihi bir eser mi yoksa akidevi bir mesele mi olduğunu bile artık konuşacak ortam bulamadığımız bir zamanda bizim görsel birkaç renkli zulme takılıp kalmamız bile bile geri kalmamız olur bunun için belki de eğitim kurumlarımızın, vakıflarımızın, derneklerimizin, çocuklarımıza namaz öğreten hoca efendilerin, ezanımızı irad eden müezzinlerimizin, hepimizin, abdest almamızın su açısından mesela imkansız olduğu bir zamanda, Temmüm diye bir yedek alternatifimiz vardır bizim diye ilmal kitaplarından okuduğumuz gibi. Bu ümmete Allah ve peygamberi, Kur'an'ı, namazı, haccı, cihadı, infakı, aile hayatını, sosyal kimliğimizi öğretmekle Allah'ın mükellef tuttuğu kimseler, abdest alamazsan teyemmüm yaparsın diye alternatifi ki kolay kolay 50 sene yaşayan bir insan bir defa bile hele bu zamanda teyemmüm alternatifiyle karşılaşmıyor. Buna rağmen şeriatımızın alternatifidir diye öğrettiğimiz gibi. Bundan 800-900 sene önce unutulmuş gitmiş onlarca yanlış sapık mezhebi İmam Hatip okullarında, ilahiyat fakültelerinde ders diye okuttuğumuz gibi en azından bu modern çağın, teknoloji çağının sitelerde dikine konmuş yaşayanların yaşadığı mezarlıklara dönüşülmüş, dönüştürülmüş yapılarda oturup kalkan sosyal medya diye hayatı İki tane gözle sadece görülen sahnelere daraltmış bulunan, şu sosyal medya anlayışının, şu modern çağın, şu teknoloji çağının, şu ticaretin bile, zevk için yapılmaya dönüştüğü çağın insanına, yetişen gençliğine, ibadet hayatını, kulluğu nasıl koruyacağını, bir teemmüm maddesi gibi anlatmak zorundayız. Bundan 200 sene önce yazılmış ilmuhal kitapları. Şimdi aynı hakikati dillendiriyorlar şüphesiz. Bilgi açısından 200 sene veya 500 sene önce yazılmış kitaplarımızın değiştirilecek bir bölümü yoktur hakkı, hakikati konuşuyorlar. Yazıyorlar. Ama sosyal medya çocuğunun okuyacağı ilmal yazmak zorundayız. 750 dairenin, 1000 dairenin bulunduğu bir siteden sabah namazına gidecek yüreğin sahibi çocuğa ilmal öğretmek lazım. Tesettürün şeklinden önce mümin kadının cihadı olduğunu öğretmek lazım. Kur'an-ı Kerim'in yaşamak için öğrenilen bir kitap olduğunu öğretmek, baban ölünce, deden ölünce ruhu için okuyacağın kitaptır denmesinden önce sağlanmalıdır. Bu zamanın imtihanını, bu zamanın fitnelerini, bu zamanın yaşam tarzını idrak etemeyenler kitap yazmamalıdırlar, hocalık yapmamalıdırlar. Bilgimiz hak olduğu halde, yüzde yüz doğru olduğu halde bizim anlatım tarzımızdan, anlatım eksikliğimizden ortaya çıkan sonuç kıyamet günü hesabını vereceğimiz şeyin adıdır akidemiz başta olmak üzere, iman esaslarımız başta olmak üzere, ibadetlerimiz, mümin örfümüz hatta, hatta mümin örfümüz, bu karambolde kaybedilmemelidir. Eğer bu karambolde teknoloji ve modernizm karambolünde, akidemizden biz kopmaları kollayamazsak, bizdeki gevşemeyi önleyemezsek, mümin örfümüzü sele kapatırsak, kıyamet günü Kudüs'ü işgal ederken kafirler, sessiz kalanlara, Kudüs'ten kafire arazi satanlara, tepki göstermeyenlerin hesaba çekildiği yerde hesaba çekiliriz. Çünkü bu ümmetin derdi sadece Kudüs değildir. İman esaslarımız da bizim derdimizdir. İbadetlerimiz de bizim hayatımızın, varlık nedenimizin temel unsurudur. Bunun için ibadet hayatımızı asla ve kat'a modern çağda zayıflatamayız. Modern çağ getirdiği modernizmle, getirdiği yaşamı kolaylaştıran fırsatlarıyla, ibadet kapasitemizi tam aksine artırmalıdır. Hele hele, insanların kültürlerinin, geleneklerinin, yaşam tarzlarının tartışılmazlığı, kanunlarla, hatta birleştirilmiş milletlerin yasalarıyla koruma altına alındığı bir zamanda bizim sakalımızdan, sarığımızdan, şalvarımızdan İslam'a dair kültürel de olsa bağlantılarımızdan taviz vermemiz ayıplanacak bir haldir. Kimsenin kimsenin tipine kılığına karışmadığı bir zamanda kimsenin kimsenin ibadetini yorumlamadığı bir zamanda, kendi kendimize kompleks teorileriyle ibadetlerimizi gevşetirsek, iki kere suçlu oluruz zannederim. Esasen kimsenin Müslümanın haccını ayıplamadığı, kimsenin şeytanı niye şurada şu şekilde taşlama yaptığımıza dair sorgulama yapmadığı bir zamanda, biz niye Müslümanlar olarak, bunu düşünelim ki, verev ki onlar ayıplasa bizi, 7 milyar insanlık, haç ibadetimizi gülünç bulsa, biz vaz mı geçeriz haçtan? Biz, kıyamete kadar ki, bütün zamanların, bu evrendeki, bütün mekanların ümmetiyiz. Çapımız çok büyüktür. Bu büyük çaplı ümmeti, kendi pısırıklığımız, hatta görgüsüzlüğümüz, idraksizliğimiz yüzünden küçültemeyiz. Hangi ibadeti, hangi konuları kastettiğim hiç önemli değil. Bütün Müslümanlığımızı kastediyorum. Namazı en başa koyuyorum. Kadının tesettürünü, aile yapısını, medrese stilimizi, İkinci sıraya koyuyorum. Hiç önemli değil. Haccı üçüncü sıraya koyuyorum. Önemli olan, Müslümanlığımla ilgili şeyler erimesin istiyorum. Namazım başta olmak üzere, şeriatımın bana emrettiği şeyler, bu çağın erozyonuna uğramasın istiyorum. Hristiyanlığın ve Yahudiliğin, dinini soktuğu şekil, bir afet olarak ümmetimizi bulmasın istiyorum. Bunu konuşuyorum. Bunun da temel prensipleri. Hangi ibadet, hangi örfümüz, hangi uygulamamız ne kadar erozyona uğrar, namazı nereden koruyalım, haccı nereden koruyalım ayrıntısına da girmeye gerek görmüyorum. Onun yerine diyorum ki, yani kastediyorum ki biz mümin olarak bütün ibadetlerimizi mümin olarak yaptığımız bütün işlerimizi buna ticaretimiz evliliğimiz de dahil çocuk büyütmemiz dahil dostluğumuz dahil pikniğimiz dahil gezimiz dahil akraba ilişkilerimiz dahil ne yapıyorsak Müslüman olarak. Bizi bağlayan üç şey vardır. Bu üç şeyi koruruz. Ondan sonra kendimizi Allah'ın rızasında biliriz. Şeriatına uygun biliriz. Bu üç şeyden birisi. Sistemden koptuğu zaman ya da biz bu üç şeyden birinden koptuğumuz zaman veya ikisinden üçünden koptuğumuz zaman sakalımız da olsa. Kılık kıyafetimiz tesettürlü de olsa, çarşaflı da olsan, açık da olsan bir şey değişmiyor artık. Namaz kılsan da bir şey değişmiyor artık. Hacca gitsen de önemli değil artık. Nedir bu üç şey? Bir, tevhid ehli olacaksın. İki, İhlaslı olacaksın. Üç, ashab-ı kiramın izinde olacaksın. Tevhid, ihlas ve iz sürmek. Bu üç şey korunmalı. Tevhidimiz korunmalı. Herhangi bir sistemi Allah'ın şeriatın yerine getirmek şeklinde de olsa Tevhitten kopup şirke kaymamalı mümin. Camideki kimliğin siyaset yaptığın yerdeki kimliğin olmalı. Haraf, Arafat'ta ve Mina'daki Müslümanlığın, ticaret merkezindeki Müslümanlığın olmalı. Medresede öğrendiğin Kur'an ve sünnet terbiyen, evindeki kimliğin olmalı. Tevhidimiz, ihlas, yani Allah için çalışan, yaşayan insan olmamız ve yaptığımız şeyleri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine yani ashab-ı kiramın pratiğine uyarlayarak yapman. Bunu bu şekilde yaptığın zaman Hanefi mezhebindensin demektir. Şafii mezhebindensin demektir. Maliki mezhebindensin demektir. Hembeli mezhebindensin demektir. Maturidisin demektir. Eşariisin demektir. Selefisin demektir. Bu standartı bozduğun zaman, tevhidi, ihlası, ashab-ı kiramın izini bozduğun zaman, hanefi olman laftır senin. Nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin izinden gitmezsin de hanefi olabilirsin. Sen mutezile bile değilsin. Hiçbir şeysin sen. Erimişsin. Seni çağ eritmiş, şeytan eritmiş önemli değil. Sen erimişsin artık. Kesinlikle tevhidden, ihlastan ve iz sürmekten taviz veremeyiz. asab ı kiramın peşinden gidiyoruz ve bunu Allah için yapıyoruz. Allah'ın şeriatına bağlıyız. Şimdi burada elbette benim bu sözlerime karşı kitlesel bir çıkış vardır. Nedir o? Ya Sen kafirlere mi hitap ediyorsun? Herkes mümin. Kimse Lat, Menat ve Uzza için yapmıyor. Herkes zaten Allah için yapıyor. İhlas da tam. Asabikramdan büyük kimseyi de görmüyoruz zaten. Otomatik her şey oluştu. Nereden bu laiklik? Sosyal hayatımızın kabul edilir putu oldu peki? Nereden demokrasi vazgeçilmezimiz oldu? Niye Allah'ın avret haramı sosyal medyada mubah oldu nereden oldu bunlar niye sabah namazları şu kadar senedir namaz kılanların ülkeyi yönettiği bir zamanda 30 sene önceki istatistikler sabah namazında niye değişmedi niye değişmedi Kimse putperest değil, kabul. Kimse Allah'tan başkası için yapıyorum, kurban bayramında putum için kurban kesiyorum diyen yok. Doğru. Ashab-ı laf uzatan yok, o da doğru. Üç tane beş tane serseri ashab-ı laf uzatıyor, onlar zaten bizden değil diyoruz. Ama adı olup kendi olmayan şeyler var ortada. Paranın, Asıl ilah olduğu bir dünyada yaşıyorsun sen. Allah büyük ama her şeyi Amerika yapar diye düşünüyorsun fark etmeden. Adı olan kendi olmayan değerlerin üzerinden savunuyorsun. Hayır, gerçek bir şekilde tevhid ehli. Allah var, gerisi yok. Allah'ın dini İslam var, başka hiçbir şey yok. Şeriat var, şeriattan başka yaşam tarzı yok. Kur'an'ın hakim olmadığı bir yerde Müslüman ben hürüm diyemez. Bunlar tevhid demek. Fotoğraf makinelerinin geldiği, kameraların geldiği bir yerdeki kimliğinle gece, Teheccüd namazını kılarken, sabah namazını kılarken ki kimliğin aynı olup olmadığına göre ihlastan konuşalım. Madem herkes kadın erkek, ihlas ehli. Neden o zaman düğünler aslında, mesela 10 bin liraya bitecekken niye 30 bin liraya düğün yapılıyor? he Niye bir delikanlı erkekte bir genç kız evlenirken onlara ait masraf yüzse mesela birilerinin görmesi için olan masraf niye bin oluyor o zaman? Hani ihlas vardı? Kendi özel zevkimizi bile yaşayamıyoruz kendi başımıza. Benim bu evde şu ihtiyacım görülsün diye bu eşyam var diyeceğim şeyleri bir kenara koyuyorum. Komşular, akrabalar, dünürler, tanıdıklar geldiğinde görmeleri için bulundurduğum eşyayı bir kenara koyuyorum. Benim daha az masrafım var bu evde. Ama ihlas herkeste var elhamdülillah. İhlassız kimse yok. Herkes ihlaslı, mutfağımız başkaları için çalışıyor. Camilerimizde bile namaz kılmamız için gerekli şeyler ne kadar? Yapısal donanım sağlamak, güzellik şovu yapmak için kullandığımız ihtiyaç ne kadar? Namaza yapılan masrafa bak camide. Mimari görüntüyü güçlendirmek için yapılan masrafa bak. İkisi arasındaki fark ihlas farkıdır. Elbette, elbette. ashabı kiramın adının üstüne ad söyleyen yok. Hangi sahabinin adı bizi bir araya toplayabilir dernekler ve vakıflarımız kadar? Ağırlığı olan bir sahabi anlayışı mı var? Adı kullanan, kullanılan Ciğeri parçalandığı için çok güzel şiirlerin dizildiği hamza mı var bu dünyada? Razıyallahu an Kaybettiğimiz şey, ya tevhiddendir, ki hilafetin yerine gelmiş yapılaşmalar, tevhidin yerine oturtulmuş yapılaşmalardır. Niye hilafetten sonra, Kur'an yasaklandı, ezan susturuldu. Niye? Tevhid sistemi gitmiş, başka bir sistem gelmiştir ondan dolayı. Tevhidimiz, ihlasımız ve Peygamber aleyhisselamın sünnetinden yani ashab-ı kiramdan iz sürdüğümüz kadar Müslümanız, gerisi bizim iddiamızdır. Ailesel geleneğimizdir. Zannımız, umudumuzdur. Bunun için bazı gerçekleri hatırlayalım. Bir, Allah'a iman etmek, Allah'a iman etmeyen her şeye karşı durmak demektir. Hayat işareti o bir. Kur'an'a iman etmek, anti-Kur'an olan her şeye karşı duruş demektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi peygamber kabul etmek, onu o şekilde kabul etmeyen her karşı duruşa duruş sergilemek demektir. Namaz, kılmak, namazlı olmak demek, bütün namaz düşmanlarının karşısında durmak demektir. Kimlik korumak budur. İman ettiğin Kur'an'ın, Allah, peygamberi ve müminlerle beraber olmanın şart koştuğunu bilmek demektir. İslam kendi sistemi dışında bir yerde yaşayamaz buna iman etmen gerekiyor demektir. Camileri ve göğüslerimizi İslam mezarlığına dönüştürmeye karşı sen caddeleri, ticareti, siyaseti, bütün hayatı İslam bahçesine çevirmek zorunda olduğunu bilmen demektir. Mümin olmak bu asırda veya kıyamete kadar herhangi bir asırda Fatiha suresinden Nas suresine kadar Kur'an'da Müslüman'ın yüz binlerce kameranın önünde yedi millere karşı sıkılmadan Allah'a açık bir şekilde benim Allah'ım Nisa suresinde buyuruyor ki haktır buyurdu doğrudur. Yorumu yoktur, yanlışı yoktur, olduğu gibidir Allah'ın sözü diye haykıran mümin olmayı gerektiriyor. Kadın konusunda Kur'an ne diyor? Onu kız. Bu çağda konuşulmasında sıkıntılar var. Müslümanın başını eziyor. Allah, bir erkek, iki kadın şahit olsun dedi. Bu, çöllerin Kur'an'ın sesini dinlediği zamanda da halktı, göklerden daha büyük bir gerçekti. Orta çağda da öyleydi. Fransız devrimi olmadan da öyleydi, Fransız devrimi olduktan sonra da öyledir. Uzay çağında da böyledir. 500 sene sonra da kainatın en büyük gerçeği budur. Çünkü Allah'ın kitabı böyledir. Bundan kadınlar küsey oy vermezler. Allah küser de sana cennet vermezse diye de bir alternatif var. İkisi arasında tercih de Müslümanlık işidir. Allah'ı küstürüp kadınların teyidini almayı başarı zanneden için zaten söyleyecek bir söz yoktur. Kur'an'ın kol kesmekten, filancaya verdiği cezadan, Filanca konuda getirdiği hükme kadar gizlenebilecek bir bölümü yoktur. Gizlenmesi gereken bölümü yoktur. Memurlar, birinin Birleşmiş Milletler'de sekreterlik yapan birisi herhalde bundan utanabilir. Hiçbir sıkıntısı yoktur. Utanılmakta da haklıdır. Bulunduğu yerde maaş alıyordur. Mümin olarak Rabbimizin kitabında gizleyecek bir bölüme iman edemeyiz biz senin yaşadığın günlerde konuşulmaması gereken ayet varsa senin Müslümanlığın yaşadığın günlerin Müslümanlığı değil demektir. Bu da İslam değildir. Böyle bir ibadet de Allah için yapılmıştır denemez. İslam'ı konuşuyoruz. İhlas olmalı dedik. Belki şimdi binlerce hoca kardeşim, herkes ihlâslı zaten diyecektir bana. Ama ben Müslim'den okuyorum, bakıyorum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, kıyamet günü ateşin ilk tutuşturulacağı üç kişiyi örnek veriyor. Biri şehittir diyor. Öbürü alimdir diyor. Öbürü... Hayır işleri yapmış zengindir diyor. Şehit, Allah'ın huzuruna çıkacak da, hesabı sorulurken ne yaptın dendiğinde, kan üstünde zaten. Kanlarıyla dirilecek şehitler. Ama göreceği tepkini Allah'tan, sen kahramanlık için yapmıştın, şeriatım için yapmamıştın bunu. Yerin cehennemdir tutuşturulacak adam bir şehit. Sonra alim, talebeler yetiştirmiş, eserler yazmış. Ama Allah'ın şeriatı yücelsin diye değil, başka bir gayeyle. Cehennemde ikinci kütük. Üçüncü kütüğü kim cehennemin? Zengin adam. Çok camiler hayırları var. Tabela Müslümanı tabelalarda adı olsun, plaket alsın diyeymiş meğer ki, cehennemde üçüncü kütük. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu görçeği niye bize hatırlatıyor? Çok basit. Kıyamete kadar bu sorun var çünkü. Kıyamete kadar ihlas, herkesin dinamizmini etkileyen sorunlardandır. Kameranın önündeki edebiyatınla, Rabbinle baş başa kaldığın zamanki mırıldanışın aynı olmadığı sürece cehennemdeki ilk yakıt malzemesi. Zengin ol, talebe ol, alim ol, ne olursan ol. Bu zamanda ve bütün zamanlarda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Medine-i Münevvere'de kurduğu müminlik kalitesini, Ebu Bekir radıyallahu anh'ın yaşadığı müminlik kalitesini koruyanlar yarın inşallah Ebu Bekirle beraber bir izinliydi Haşr olacaklar. Bu kaliteyi siyasette, ticarette, ziraatte korumak zorundayız. Hiç asla unutmayacağımız bir gerçek var: İslam kalplerin dinidir. Sevmeye, nefrete, aşka hükmeder. İslam olduktan sonra istediğini sevemezsin. İslam olduysan kalbin Allah'a teslim olmuş demektir. İki, İslam organların dinidir. El harama tutamaz bir daha. İslam elidir o çünkü. Mümin Müslümanım dedikten sonra kalbi Allah'a teslim olmuştur. Eli Allah'a teslim olmuştur. Gözü Allah'a teslim olmuştur. Sosyal medya hür alanı değildir onun. Televizyon hür alanı değildir artık. Müslüman olduktan sonra Müslüman'ın parası da Müslüman'dır. Zekatı verilmiş, helalden kazanılmış mal istiyor Allah Teala. İsraf edilmeyen mal istiyor. Malını da Müslümanlaştıramayanın kendi Müslümanlığında sorun var. Aynı şekilde ahlakımız Müslümanlığımızdan gelir. Yöresellikten gelmez. Örf'ten gelmez. Ahlakımızın standartını da Allah ve peygamberi tayin eder. Müslüman farkı budur. Bu farkla beraber Allah'ın izniyle biz ümmeti Muhammed kalitesini koruyoruz. Ve beş numaralı standartımız. Yaşadığımız toprakların, yönetildiğimiz sistemin, bize hükmeden otoritenin, Allah'a teslim olmasını şart koşarız. Allah'a karşı duran sistemi, Allah'a isyan eden mantığı, Allah'ı ve şeriatını yok farz sayan bir anlayışı benimsemez mümin. Çağ ne çağ olursa olsun, mekan hangi mekan olursa olsun mümin Kalbini Allah'a teslim eden adamdır. Organlarını Allah'a teslim eden adamdır. Malını Allah'a teslim eden adamdır. Ahlakını Allah'tan alan adamdır. Otorite olarak Allah'a teslim olmuş yapıyı gören, var kabul eden adamdır. Ve mümin blok, mümin olmayan blok, hak bloku, batıl bloku diye, Vela berâ ayrımı yapan insandır mümin. Bu altı yapının eridiği bir yerde müminliğimiz eriyor demektir. Bugün dikkat edelim. Kalplerimizi dizi filmlerle vesairelerle eritebiliyorlar. Organlarımızı, secde eden alnımızı, Allah için yürüyen ayaklarımızı aksattırabiliyorlar paramıza faizi karıştırarak, sadakasını ihmal ettirerek, israfa kaydırarak bozulabiliyor. Ahlakımız zaten tarumar edilmiş. Alaksızlardan ahlak öğrenmeye mahkum edilebileceğimiz ortamlar oluşturulabiliyor. Başımız, otoritemiz konusunda da neler yaşadığımızı iskilipli atıftan beri rahmetullahi aleyh çok iyi biliyoruz. Ve bloklaşma sadece süper güçlerin büyük güçlerin irade ettiği bloklaşmaya izin veriliyor. Bunun dışında hiçbir bloklaşmaya izin verilmiyor. Böyle bir ortamda müminliğimi, ubudiyetimi, Allah'a kulluğumu, sabah namazında secde edişimi, malımı infak sistemimi, çocuk yetiştirme tarzımı, aile kurup düzen yaşatma tarzımı İslamlaştırdığım zaman Allah'ın mümin kulu olurum. Bunun için her şeyden önce bir, ne yapmamız gerektiğini konuşacaksak bir, kesinlikle Allah'a güvenimiz, büyüklüğünü, azametini kabullenişimiz bütün zamanlardan daha fazla olmalıdır. Teknoloji büyüdüyse, Allah daha büyük demektir bizim gözümüzde. Algı operasyonları yapıldıkça, okunan fatihalar bize bir kere daha teselli kaynağı olmalı demektir. İki, eğer Müslümansak ve Müslüman olarak ölmek istiyorsak, Allah'ın kulu olmakla övüneceğiz, şeriatıyla övüneceğiz. İslam'ımızdan, Kur'an'ımızdan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahih sünnetinden asla hayal etmeyeceğiz. Sıkılmayacağız. Düğününde şeriatından utanan kız, damatlık giyerken İslam'ın örfünden sıkılan damat bey, Ölümü unutmayacaksın. Ölümü unutmayacaksın. Mümin ölmek isteyen, mümince yaşamakla gurur duyarak yaşayacak. Ve, üçüncü, asla bu asırda ihmal etmememiz gereken, üçüncü vazifemizde, biz, Kur'an'ımızı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini, ulemamızın fıkhını, elbette matematikte öğreneceğiz, kimyada öğreneceğiz, ama öğreneceğimiz temel nesne olarak göreceğiz. Hayattaki yerimiz kadar yoğun bir şekilde öğreneceğiz. Eğer dinle ilgili hocalık vesaire varsa vakıf başkanı insan, dini hizmetler yapan bir vakıf başkanı insan külligen öğreneceksin Allah'ın şeriatını, Kur'an, Sünnet ve fıkıh olarak. Mühendis beysen, doktor beysen seninle ilgili boyutu kadar öğreneceksin. Ve dördüncüsü olarak da biz. Düşman olarak Kudüs'ümüzü işgal eden melunlar kadar, zihinlerimizi işgal eden melanet düşünceler kadar düşman listesi tutacağız. Bugün liberalizm, siyonizmin fiziksel işgalinden daha büyük bir işgal yapmıştır. Sekularizmin işgali, Fransa'nın Maraş'ı işgalinden daha pahalıya mal olmuştur. Filan yerdeki Mısır'daki ihtilal, Endonezya'daki Hollanda ihtilali herhangi bir beşeri sistemin Kur'an sistemi yerine oturmak şeklindeki işgalinden daha ağır değildir. O zaman biz ümmeti Muhammed'in bu tür sorunlarını bu sistem işgallerinden kaynaklanmış sorunlar olarak görmedikçe, ana sorunu görmüyoruz demektir. Ayrıntılarla meşgul oluyoruz demektir. Ümmeti Muhammediz biz. Sallallahu aleyhi ve sellem. 2017-2037 bizi rakamlar bizim için önemli değil. 5000 bin sene önce de Allah vardı, kulları vardı. Bugün de Allah var, kulları var. 5000 bin sene sonra da Allah olacak, kulları olacak. Bu kulların biz senin kulunuz ya Rabbi diyenleri olacak. Baş kaldıran Ebu Cehilleri olacak. Bir şey değişmeyecek. o sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala Ali ve sahbihi ecma'in. Velhamdülillahi rabbil alemin.